...bir sebebi var mı acaba? İnsan güzel haberler alınca haliyle iyi oluyor. Ooo öyle mi öyle mi? Neymiş bu haberler? Anlat biz de iyi olalım efendim. Bizim kız ne olacağına karar vermiş. Büyünce büyücü olacakmış. Aman Karagöz'üm sen ne diyorsun? Ben demiyorum benim kız diyor. En yakın arkadaşı da bir cinmiş. Cin mi? Aman bu ismi duymak bile beni ürküttü efendim. Herkes sen mi ki korksun? Bence Karagöz'üm bu cesurluktan ziyade etkilenme. Neden etkilenmeyeyim? Sen değil yahu, çocuklar için diyorum... ...her saat, her kanalda olan sihirli... ...büyülü filmlerden etkilendikleri için öyle yapıyorlar. Artık ortalık büyüden, sihirden geçilmiyor. Haa, öyle diziler var mı? Ben de diyorum ki, benim kız ne sever oldu televizyonu. Aman Karagözüm, kontrol etmiyor musun kızının seyrettiği dizileri? Ben Rütük müyüm yahu, neyi kontrol edeyim? Hay Allah iyiliğini versin Karagözüm. Ama kontrol etmezsen yakında sana da büyü yapar ona göre. Hadi yahu ee, ben de diyorum ki bizim kız niye bana doğru el kol hareketleri yapıp duruyor. Ben de her sorun büyüyle çözülüyormuş babacığım deyince hayırlı evlat yetiştirdiğimi zannetmiştim. Aman kafamı karıştırma dur yenilikçi olmak lazım diyen sen değil miydin? Bak bu da yeni bir çözüm işte her yolu denedik. Ne var yani bunu da denesek. Peki Karagözüm ilk senin üzerinde deneyelim. Sonra çözüm olup olmadığına karar veririz. Oldu tabi. Ben deneme tahtasıyım ya. Ama gelecekte büyücü olacak bir kızın babasısın. Yok yok kulağıma hoş gelmedi bu fikir. Bak şimdi korkmaya başladım bizim kızdan. Yani durup dururken bu korkuyu da içime attın ya alacağın olsun. Alacaklı olmak güzel şey Karagöz'üm. Verecekli olmaktan iyidir. Yo yo ben büyüyle müyle uğraşan kızım olsun istemem. Maazallah başına bir iş gelir. Hem ben büyüden büyücüden çok korkarım. Eyvah. Vay, vay, vay, vay, vay. Korkunun ecele faydası yoktur Karagöz'üm. Bak şimdi de ecel diyor. Hayır demek istiyorum ki. Gözünü kapamakla hakikatleri yok edemezsin. Yahu gözümü falan kapamıyorum. Niye kapayım? Delimiyim ben? Ben de onu diyorum. Gözünü kapama. Hay senin gibi adama. Elin bak burada, gözüm de ha <gülüyor> açık karşımda. Hay iki gözüm. Allah iyiliğini versin. Allah seni de iyilerle haşretsin. Aman ne güzel dua yaptın. Senin gibi adam ancak dualarla iflah olur. Ondan yaptım. Peki peki kızma. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Senin iyiliğin bu işte. Kafamı allak bullak etti. Dost dostun iyiliğine uğraşırmış. Kafası atan da zehir saçarmış. Senin panzehirin bende var. Merak etme. Hay sana da panzehirine de.